Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve ekran başında bizleri seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun ve selamu aleyküm rahmetullahi Kıymetli dostlar Afınıza sığınarak biraz rahatsızım. Bu manada biraz maruz görün inşallah. Rabbimden duam bu sohbetimizi inayetiyle hayırlı ve bereketli kılmasıdır. Duanızı bu kardeşinizden esirgemeyin inşallah. <gülüyor> Dostlar bildiğiniz üzere <gülüyor> Bakara suresinin 253. ayet-i kerimesinde kaldık. Ki evvelinde şunları konuşmuştuk. Özellikle 246 ve 52. ayetler arasında Talut ve Calut kıssasının üzerinden bize azık niteliğinde olacak üç tane ehemmiyetli meseleyi sizlerle geçtiğimiz ders konuşmuştuk. Hatırlayınız. Talut ve Calut kıssası bize çok şeyler anlatmıştı geçtiğimiz ders. Hakikaten üzerinde konuşulması ve önem arz eden çoklarca mesele var idi ama biz içlerinden e, azık niteliğinde üç tane hususu sizlerle geçtiğimiz ders konuşmuştuk. Bunlardan Talut ve Calut kıssasının üzerinden çıkardığımız birinci ders söz ile amelin uyum arz etmesi meselesiydi. Öyle ya bir Müslüman şunu şunu yapacağım diye bir vaatte bulunduysa bunu yapması gerektiği noktasında geçtiğimiz hafta durmuştuk. Bunun bir mesuliyet olduğunu konuşmuştuk. hatırlayınız dostlar. Ve ikinci Talut ve Cağlud kıssasının bize ikram ettiği azıklardan bir tanesi de emire itaat meselesiydi bunun keyfiyeti ile alakalı konuştuk emire itaat ancak meşru ve ma'ruf bir zeminde olabilirliğini konuşmuştuk şunu söyledik dostlar ve yine hatırlatalım bunu çünkü önemsiyorum eğer ki birisi sizden bugünün yöneticilerinden tutun da sizi idare eden kim olursa olsun Sizden haram bir şey isterse ona itaat etmeyiniz. Çünkü itaat ancak maruftadır. Bunu konuştuk. Ve üçüncü ve önemli olan noktalardan bir tanesi de kemiyetin yani rakamların aslında kazanmak için çok bir şey ifade etmediğini önemli olan keyfiyetin olduğunu ne yapmıştık? Talut ve Calut kıssasının üzerinden konuşmuştuk. Bugün ise inşallah 253. ayet-i kerimeden meseleyi alacağız. Ve bugün konuşacağımız bazı meseleler var. 253. ayet-i kerimeyi mealen okuyacağım. Ve inşallah tefsire hacet olmadığı için hemen devam edeceğim. 254 ve 255. ayet-i üzerinde Allah yardım ettiği sürece inşallah durmaya çalışacağız dostlar. Şöyle buyuruyor. Allahu azimuşşen Bakara suresi 253. ayet-i kerimenin mealinde. Sağolubillah o peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarında da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu ruhul kudus ile güçlendirdik. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler ve içlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı, lakin Allah dilediğini yapar. Devamla 254 Ey iman edenler kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. Allah ondan başka tanrı yoktur yani ilah yoktur. O haydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uykulama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan onun katında kimse şefaat, kim şefaat edebilir ki? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Şimdi kıymetli dostlar, 254 ve 255. ayet-i kerimelerden devam edecek olursak üzerinde konuşulmayı hak eden bir konu var. O da 254 ve 255. ayet-i kerimelerin içerisinde geçen bir kavram. Mealen ifade etmeye çalıştım ama o da kavram olarak şefaat kavramıdır. 254. ayet-i kerimede Allah azza ve celle o günü tasvir ederken dostlar. Yani kıyamet gününü betimlerken Subhanahu wa taala o gün öyle bir gün ki diyor. Orada torpil yok. Kayırma yok. Kimsenin kimseye faydası yok. Bundan bahsediyor Allah. 255. ayet-i kerimede ki konuşacağız inşallah birazdan. O ayetel kursi dediğimiz Allahu lâ ilâhe illâ huvel O ayeti kerimedir. Arapça metnini okumadık ama o ayettir. Orada da Allah azze ve celle buyuruyor ki maalen ifade ettim. Allah azze ve celle'nin izni olmaksızın kimsenin şefaat edemeyeceğini söylüyor. Biz de buradan hareketle inşallah bu konuyu irdeleyeceğiz. Ama evvelin de müsaade ederseniz. Bakara suresi 255. ayeti kerime olan Ayetel Kursi dediğimiz bu ayetin ehemmiyetiyle alakalı birkaç hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum ki, yine bu gecenin azığı olsun, ayet-el-Kursi'nin kıymeti ve kadri bilinsin bu manada. Şüphesiz Kur'an'ın bütün ayetleri kıymetlidir ama, ben size Resulullah'ın hadisini anlatacağım, sallallahu aleyhi ve sellem paylaşacağım. ayet ül bakınız o nasıl tarif etmiş. Şimdi evvela şunu ifade edeyim, bakınız. Allah aleyhi aleyhissalatu vesselam, Tirmizi'nin rivayet etmiş, tahric etmiş olduğu Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? Diyor ki: "Li kulli şey'in senamun. Her şeyin bir zirvesi vardır diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Her şeyin. "Ve inna sanamul Kur'an Sûretul Her şeyin bir zirvesi var ya. Kur'an'ın zirvesi de diyor Bakara Sûresidir. Subhanallah. Kardeşiniz bu hadisi Bakara suresine başlarken ifade etmişti hatırlayınız. Bu hadisi o. Devamla diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam وَفِيهَا ayetun. İçinde öyle bir ayet var ki هِيَا سَيِّدَةُ آيَةُ الْقُرْآنِ سَيِّدَةُ آيَةُ الْقُرْآنِ Ve içerisinde öyle bir ayet var ki o da Kur'an ayetlerinin efendisidir. Nedir o? Ayet vel kursi. Subhanallah. Her şeyin zirvesi var. Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresi. Bütün ayetlerinde efendisi var. Ayet vel kursi. Bol bol Allah bizi okumayı nasip etsin. Amel etmeyi nasip etsin dostlar. Yine başka bir rivayet de ki Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh, kendisi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir kendisine gelmiş demiş ki Ubey, Kur'an ayetlerinin arasında en çok kıymet verdiğin hangisidir? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepsi kıymetlidir şüphesiz de en çok okuduğun zaman kıymet verdiğin senin nazarında böyle kıymetli olan ayet hangisidir Ubey? Ubey. Ki Ubey bin Ka'b'ın Kur'an konusundaki ihtisasını biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle sorunca Ubey bin Ka'b Ka der ki ya Rasulallah, Bakara suresinde ayet-ül kursi. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kalbine şöyle vurur Ubey bin Ka'b'ın der ki Allah seni ilminde mübarek kılsın. Doğru söyledin der. Dolayısıyla Bakara suresinin 255. ayeti kerimesi hakikaten kıymetlidir. Bunu ifade ettikten sonra dostlar inşallah rahman dediğim o şefaat konusuna girmek istiyorum. 254. ayeti kerime'de dikkat edin. Eve varın dostlar, açın bakınız mealini. Bakınız mealine. Göreceksiniz ki le şefaatun diyecek Allah. 254. ayeti kerime'de diyecek ki şefaat yoktur. O gün torpil yok, kayırma yok kimsenin kimseye faydası yok. Bir sonraki ayette ise diyor ki 255'te ille bir iznih Allah izin verdi ise bu müstesnadır diyor. Dolayısıyla biz bunu konuşacağız. Peki biz şefaat'in bütün detaylarını mı konuşacağız? Hayır. Esas toplumsal bir yaramız var. Toplumsal bir handikapımız var. Bunu konuşacağız inşallah rahman. Şimdi Bizim bilmemiz gereken şu dostlar. Şefaat hak mı? Hak. Biz şefaata iman ediyor muyuz? İman ediyoruz. Nasıl? Keyfiyeti nedir? Allah azze ve celle buyuruyor ki illa bi izni. Ben müsaade ettiklerim müstesnadır. Yani ben müsaade edersem ettiğim kimse şefaatçi olacaktır diyor Allah. Nasıl? Yani şefaatin keyfiyeti nedir? Oturup onu bağışlayacak ki bu akidevi açıdan bir kimsenin birilerini günahlarını affetmesi diğer ayetlerle çelişir. Mümkün değildir. Peki biz nasıl anlayacağız bunu? Bunu ifade edeyim ve sonra toplumsal yaramıza temas edeyim inşallah. Oldu mu dostlar? Şimdi biz hadislerden şunu anlıyoruz. Neydi? Kardeşiniz bu akşam bunu... Sizlere özellikle öğüt olarak ikram etmek istiyor. Şefaat var mıdır? Vardır. Şefaat ayetlerle sabittir ve Allah dilediğine şefaat hakkı verecektir. Kimlere vereceğine dair ise sahih rivayetlerde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam işaret edilir. Bunun dışında hocadır, hacıdır, şeyh'tir, ne bileyim e, cemaat liderleridir bunlara ilişkin Sıhhatli rivayetlerin varlığı söz konusu değildir. Bunun altını çiziyorum. Bakınız uzunca bir hadiste rica ediyorum bir gün dostlar mutlaka bu hadisi okuyunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in takrici ettiği çok uzun. Bakınız üç sayfa hadisin uzunluğu. Hepsini ifade etmeyeceğim ama bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü mahşer gününü resmediyor. Diyor ki insanlar perişan olacaklar. Hani ayette var ya emzikli emzirdiği çocuğunu kaybedecek. Çocuğa yüklü olan çocuğunu düşürecek. İnsanlar sarhoş sarhoş gezecek ki halbuki onlar sarhoş değillerdir diyor ayet. Bugünü betimliyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sonra insanlar kendi aralarında diyor ki bizim kendisine nazımızın geçeceği birisine gidelim de Allah'tan bizim için af dilesin. Bakınız şefaatin vakası budur. Nazlanmaktır. Ya Rabbi benim ümmetimi bağışla demektir. Yoksa elinizde bir mühür, Allah size öyle bir imkan vermeyecek ki, sen kal, sen geç. Meliki Yevmiddin demedik mi biz? O günün, o güne ait selahiyet sahibi kime olacak? Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ki, Adem'e gidecekler Aleyhisselam. Ne diyecek Adem Aleyhisselam? Vallahi ben Allah Azza ve Celle nehyettiği şeyden yemiş birisiyim. Benim derdim bana yeter. Subhanallah. Nuh'a gidin. Nuh'a gelecekler Aleyhisselam. Ve ondan sonra peygamberlerin birçoğunu sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En nihayetinde, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için diyorlar ki rahmet peygamberine gidin. Durumu ona arz edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'de ve Müslim'de geçen hadiste diyor ki ben diyor secdeye kapanacağım. Allah azza ve Celle'nin bana öğrettiği hamd ve sena ile Allah'a yalvaracağım ki öyle bir hamd ve senayi ben dünyada yapmamıştım. Öyle olacağım. Allah bana diyecek ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başını kaldır ve ümmetine şefaat etme hakkını sana veriyorum. Bakınız şimdi biz şefaatin keyfiyetini öğreniyoruz. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ben de ellerimi semaya kaldıracağım. Ümmeti ya Rabbi. Ümmeti ya Rabbi. Ümmeti ya Rabbi. Benim ümmetimi affeyle Allah'ım diyeceğim. Allah bizi şefaatine nail kılsın. Şefaatin vakası bu. Dolayısıyla toparlıyorum. Şefaat hak mı? Hak. Allah Azza ve Celle'nin müsaade ettikleri şefaat edecektir. Kim olduğuna dair ise biz sıhhatli rivayetlerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu biliyoruz. Ve o gün kime vereceğini de bilmiyoruz. Ama işte tam burada. Esas konuşmak istediğim noktaya temas etmek istiyorum. Bugün bizim Şefaat konusunda şöyle bir sıkıntımız var dostlar. Şefaat'in varlığı bir soru soracağım size. Siz de bana cevap verin istilham ediyorum. Bugün bizde mevcut var olan şefaat anlayışı bizi amellerimizde ve kulluğumuzda zafiyete sürüklüyor mu, sürüklemiyor mu? Mutabıkız değil mi? Bu sadece benim düşüncem mi? Eyvallah. Allah sizlerden razı olsun. Bugünkü mevcut şefaat anlayışı bizi Allah Azze ve Celle kullukta tembelliğe itiyor. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bugün kardeşiniz Abdullah'ın tefsir Furkan'ın en güçlü azığını söylüyor. Şefaatin varlığı, şefaatin hak oluşu Bizim Allah Azza ve Celle kulluğumuza zafiyet düşürmemeli. Çünkü dostlar, vallahi bugün açınız televizyon programlarını, soru cevap kısmında videoları, sohbet konularını, inanın üzerinde en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi şefaat mevzusudur. Gidin bu dediğimi sağlayın, istirham ediyorum. Ve ben her zaman şunu söylüyorum: Biz bugün şefaat mevzusunun üzerinde durduğumuz kadar, bizim cennette kurtuluşumuzun vesilesi olacak olan amellerimizi düzenleseydik, samimi söylüyorum, feraha ulaşmıştık bilene. İddia ediyorum, Allah'ın izniyle. Şefaat mevzusunu derinlemesine irdelediğimiz kadar. Bizi Allah azza ve celle'ye yaklaştıracak amellerin neler olduğunu öğrenmeye çalışsaydık vallahi feraha kavuşmuştuk bilene. Ben şu misali veriyorum her zaman. Bu tür konular bizi atalete uğratıyor. Hani siz de çok şahit olmuşsunuzdur dostlar. Öğrenci kopya hazırlar ya. Böyle sınava hazırlanmaz ama kopya hazırlar. Küçücük kağıda fotokopi yapar, cebine dürer o kadar enerji ve efor sarfeder, birçok öğretmenden şunu duymuşuzdur yavrum şu kopyaya hazırlandığın kadar sana anlattığıma çalışsaydın zaten sınavı geçerdin ben de diyorum ki biz şefaat mevzusunun üzerinde durduğumuz kadar bizi Allah'ın rızasına yaklaştıracak amellerin üzerinde dursaydık biz Allah'ın izniyle kurtulmuştuk doğru mu dostlar eyvallah dolayısıyla azığı tekrar söylüyorum Şefaat hak mı dedik? Hak. Var mı? Var. Ve kıyamet gününde biz böyle bir şeye şahit olacağız mı? Olacağız. Ama şefaatin hak oluşu ve varlığı bizim kulluğumuza zafiyet getirmemeli. Bugün öyle olduğuna mutabık mıydık? Evet söylüyorum. Bugünkü yaramızı ne biliyor musunuz? Aynen şu. Bu kardeşinizin kendi ifadeleri değil okuduğu duyduğu şahit olduklarıdır söylüyorum diyor ki ben cennete şeyhimin eteğine yapışıp gireceğim beni sırattan diyor o geçirecek lideri hocası vesaire vesaire bu kim olursa olsun ama şunu iddia ediyor ve şunu savunuyor diyor ki Allah'ın izniyle o bana diyor ahirette şefaatçi olacak diyor ki keşke olsun Allah'ın kime şefaat hakkı vereceğini bilmiyoruz ama olsun da ne demiştim azı tekrar söylüyorum bu çok önemli dostlar şefaatin varlığı ve hak oluşu beni Allah Azza Ve Celle olan kulluk vazifemde atalete uğratmamalı şefaatin hak oluşu senin haramları işleyebileceğin anlamına gelmemeli şefaatin hak ve gerçek olduğu seni farzları yapmaktan geri bırakmamalı. Ama maalesef vallahi bugün böyle değil. Bir tanesini söyleyeyim mi? Canlı yaşadığımı anlatacağım size. Bir hikaye kitabından alıntılamadım. Bir yerde seyretmedim. Bizatihi 20 yıldır tanıdığım bir dostumun ifadesini sizlere aktaracağım. Küçük bir kız çocuğu yani evladını özür diliyorum. Kızı dünyaya geldi bir yaşındayken vefat etti. Kalp rahatsızlığından dolayı vefat etti. Allah ona rahmet etsin. Ailesine sabır versin. Aradan uzun bir zaman geçti baktım kendisi namaz kılmıyor. Benim de kardeşim dostum 20 yıllık tanıdığım birisi. Dedim ki ağabey niye namaz kılmıyorsun? Dedim ya şefaat konusu bugün bizim handikapımız. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi vallahi kılmıyorum ama diyor tek güvencem kızım. Umulur ki diyor bana şefaatçi olur. Vallahi böyle söyledi. harfiyen Niye kılmıyorsun dedim. Tek güvencem kızım dedi. Umulur ki şefaatçi olur. Ki hadisler var bu konuyla alakalı. Üç tane diyor yavrusunu. Hadiste Ergenlik çağına gelmeden toprağa gömen anne baba kızı diyor cennetten veya oğlu çocuğu cennetten şöyle seslenecek. Anneciğim babacığım bu tarafa gelin. Hadis sahih hadis. Ama bu senin. Bakınız bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hadisin varlığı çocukların şefaatci olacağı inşallah Allah müsaade ederse müsaade ettiği takdirde Böyle bir gerçek seni amellerinde niye atalete uğratıyor? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şefaatin varlığı bizi kullukta, zafiyete düşürmemeli. Ben kısaca bu ayet kerime de bunu anlatmaya çalıştım. Niye biliyor musunuz dostlar? Söylüyorum. Şefaat konusu sonuç kısmı ile alakalı bir konu. Sonuçla alakalı bir konu. Bir örnek vereyim mi? Biz Allah Azza ve Celle'nin bize inşallah yardım edeceğine iman ediyor muyuz? Bize nusretini ikram edip dinini yeryüzüne hakim kılacağına iman ediyor muyuz? Peki bunu göreceğine garanti eden var mı aranızda? Peki bunun için niye çalışıyoruz? Niye çalışıyoruz? Dolayısıyla anlatmak istediğim şu... Allah Azza ve Celle'nin bize olan yardımı sonuçla alakalı bir konu. Ben ikinci raşidi hilafeti görüyüm ya da görmeyeyim. Benim üzerime düşen nedir? Bu uğurda çalışmaktır. Şefaat de aynen böyledir. Şefaatin varlığı hak mıdır? Haktır. Ama ben bu dünyada Allah Azza ve Celle'ye kulluk yapmakla mükellefim. Dolayısıyla onun varlığı benim bu dünyadaki amellerime engel ve mani olmamalı anlatabildim mi dostlar eyvallah aynen şu daha geçen günlerde bu konuyu araştırırken şahit olduğum bir şeyi anlatayım diyor ki biz diyor sıratta takıldığımız zaman hocamız diyor bize şefaat edip bizi cennetine koyacak ifade bu subhanallah Bakınız şefaat konusu nasıl yanlış anlaşılmaya müsaadeleşmiş. Halbuki kime müsaade edeceğini bilmiyoruz daha. Hadi o işin bu boyutu. Peki biz şefaatin varlığından ötürü hangi cesaretle, ne ile, nereden aldığımız cesaretle Allah Azze ve Celle'ye kullukta zafiyet gösterebiliyoruz ya. Neyimize güveniyoruz? Muhtarın haberi var mı diyeceğiz yani. Öyle mi diyelim? Genç evlenmiş 3-5 gün sonra da askere çağırmışlar. Ha, gitse olmaz gitmesi olmaz. <gülüyor> Genç askere gitmiş. Tabi dağıtım iznine gelmiş. Tabi yeni evli annesi babası burnunda tütüyor. Köyüne bir hasretlik var. Sayılı gün, kaç gün dağıtım izni işte neyse artık. Üç gün, beş gün. Zaman çok çabuk geçmiş. Gitme vakti geldiğinde annesine demiş ki, anne, ben demiş doyamadım ya. Evim, köyüm, da tütüyor. Madem geldim, şu muhtar emmiye gitsen de demiş, bana bir beş gün müsaade etse de askere geç gitsem. Muhtar da astı, astık. Kestiği kestik bir adam. Asık suratlı mı asık suratlı. Kimseyle ilgilenmez. Ama zamanın behrinde biliyorsunuz dostlar, muhtar devlet demekti. Her işi köylülerin nazarında muhtar hallederdi. Doğru mu? Muhtar onlar için her şey. Koruma mı? Koruma. Sahiplenen mi? Sahiplenen. işlerini halleden mi? Halleden. Zor zamanlarında ellerinden tutan mı? Evet. Muhtar böyle bir pozisyona sahipti köyde. Teyze demiş ki yavrum demiş o adamla beni yüz gözetme ya. Verdiğimiz selamı almaktan aciz. Yüzümüze bile bakmıyor. Astı astık kesti kesti. Anne demiş ne olur ya. Rica ediyorum demiş ya. Muhtar bu işi halleder ya. Muhtar beni bu sıkıntıdan kurtarır demiş. Lütfen. Peki. Annesi ofun sofun sıkıla sıkıla gitmiş muhtarın yanına. Kapısını çalmış bizim muhtar da çok yoğun Birikmiş işleri var onları hallediyor. Kapıyı çalmış. Muhtar emmi benim demiş. Yüzüne bile bakmamış teyzenin. Demiş bizim oğlan vardı ya. Hı -hı, var. Askere gittiydi ya. Hı -hı, var evet. Demiş ki izine geldi ama 3-5 gün daha izinini uzatmak istiyor müsaade edersen demiş. Muhtar hiç yüzüne bakmadan şöyle yapmış. Tamam tamam verdim gittim demiş. Beş gün daha dinlensin demiş göndermiş. Neyse tabii beş günde geçecek en sağ olana doğru mu? Askeriyeye nizamiyeye varmış ki komutan kapıda bekliyor bizim askeri. Evladım demiş hoş geldin hoş bulduk demiş komutanım. Demiş sen neredesin? Nasıl neredeyim komutanım demiş. Demiş arkadaşlarım beş gün önce teslim oldu. Neredesin sen demiş. Ha şu beş günlük meseleyi diyorsun komutanım demiş. Ben geçiyorum içeri, muhtarın haberi var demiş. <gülüyor> muhtarın her şeyden haberi var, komutanım demiş. Komutan da onu almış kenara, demiş ki muhtarın haberi var ha. Böyle diye diye sabahtan akşama kadar askeri dövmüş. Muhtarın haberinin olması, askerin işini ve problemini halletmedi. Ve bunu niye anlattım dostlar? Şunun için anlattım. Bugün bizim hocamızın eteğine yapışıyor olmamız. Efendimizin eteğine yapışıyor olmamız bizi sırattan geçirmeyecektir. Allah kime izin verirse o şefaat hakkını kullanacaktır. Ama şefaatin varlığı bizim Allah azze ve celle kulluğumuza zafiyet düşürmemelidir. Onun için muhtarın haberi var demek iyi bir şey değil. Kulluğu hakkıyla yerine getirmektir asıl olan. Bakınız bunu en iyi kim anlatıyor biliyor musunuz? Ahmet İbni Hambel Rahimeullah. Şeyh Alim Ahmet İbn Hanbel Rahimahullah Kimse kimsenin yükünü üstlenmeyecek Dostlar kimse Doğru mu? Ayet var ne diyor Allah Azze ve Celle Ve la teziru vaziratun wizra uhra Muhteşem bir ayet kerime Dostlar diyor ki Yük yüklenmiş birisi Yük taşırken diğerinin yükünü diyor Üstlenmez Bizim sırtımızda yük var mı? Var. Ağır mı? Ağır. Ne o yükün adı? Kulluk. Ya ben kendi başımla zaten kulluk mücadelesi veriyorum. Bir de işim yok sıratın başında oturup birilerini mi kurtaracağım subhanallah. Dolayısıyla bu ayetten hareketle Ahmet İbn Hammel Rahimallah çarşıda malzemeler yüklenmiş. Böyle eşyaları taşıp eve giderken bir tane genç yanına gelmiş sokulmuş. Demiş ki şeyh alim Ahmed ibn Hanbel'e seslenmiş. Demiş ki ben sizin küçüğünüzüm. Siz ise benim büyüğümsünüz. Müsaade edin sizin eşyalarınızı ben taşıyayım. Ahmed ibn Hanbel demiş ki vallahi olmaz. Ben kendim taşıyacağım demiş. Demiş ki ustez demiş ki sadece büyüğüm olduğun için hürmeten taşımak istiyorum. Müsaade edin. Demiş eşyalarınızı taşıyayım. Ahmed İbni Hanbel ne diyor biliyor musunuz? Rahimallah, subhanallah, muhteşem bir şey. Diyor ki kardeşim, eğer ki ben seni küçük görür, kendimi büyük görürsem bu kibirlik alametidir. Bundan Allah'a sığınırım, eşyamı taşıttırmam. Ama demiş bana müsaade et, ben şimdiden kendi eşyamı taşımaya alışayım. Çünkü öyle bir gün gelecek ki, o gün insan sadece kendi eşyasını taşıyabilecek, başka birisinin eşyasını taşımaya kadir olamayacak. müsaadet benim için bu dünyada bu bir egzersiz olsun. Ahmed İbni Hanbel Rahimullah mevzuyu anlamış. Allah bizim ahirette yükümüze hafif eylesin. Taşıyabilmeyi nasip etsin. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bizim şefaat mevzusuyla alakalı olarak anlayacağımız bu şefaatin varlığı hak mı? hak Allah azze ve celle onu dilediğine vereceğini vaat ediyor mu? evet ama şefaatin varlığı ve hak oluşu beni kulluğumdan alıkoymamalı bunun en büyük öğreticisi kim biliyor musunuz dostlar? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kime karşı? kızı Fatıma radıyallahu anha İstirham ediyorum dostlar. Sizlerden rica ediyorum. Ben bu hadiseyi size aktardığım vakit tek bir şey istiyorum. Birkaç saniye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemini aklınıza getiriniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la aynı dönemde yaşadığınızı varsayınız ve onun evladı olduğunuzu varsayınız ki mevzu anlaşılsın. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızına ne diyor? Kızım Fatıma. Babayın Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği bir peygamber olduğuna sakın güvenme. Sakın bu seni nedir? Garanti, seni kendini garantiye almanı sağlamasın. Diyor ki Allah Azza ve Celle hakkıyla kulluk et ey kızım. Eğer ki nefsini satıp Allah'ın rızasını satın almazsan, ben peygamber olsam bile vallahi sana, Hiçbir faydam olmaz. Peygamberden daha alimi var mı? İnsanlardan daha hayırlı olanı var mı Allah Resulü'nden başka? Yok. Bize öğretircesine, bizimle konuşurcasına, şefaat mevzusunu öyle değil de, böyle anlayın dercesine diyor ki Resulullah, aleyhissalatü vesselam ey kızım Fatıma nefsini satıp Allah'ın rızasını kazanmadıkça baban peygamber olsa bile ki öyledir sana faydası olmayacaktır doğru mu? eyvallah öyleyse bizim şefaat anlayışımız böyle olacak nasıl olacak? varlığı hak mı? hak ama şefaatin varlığı bizi kullukta tembelliğe itmeyecek. Dostlar 256. ayeti kerimede ise Allah azza ve celle şöyle buyuruyor. Şimdi okuyacağım ayet-i kerime birçoğunuzun bildiği bir ayet-i kerime. Diyeceksiniz ki ha Bakara 256 bu muymuş? Üzerinde biraz konuşacağız inşallah dostlar. Sound billah dinde zorlama yoktur. Hani la ikrahe fid din ayeti var ya bu. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağudu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Şimdi bu ayeti hepimiz biliyoruz. La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Ama ben esas Tavhut konusuna değinmeden önce dinde zorlamayla alakalı bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün modernist diye ifade edebileceğimiz ilim adamları televizyon programlarında çıkıyor şunu söylüyor. Kitaplarında neşriyatlarında yok ki dinden zorlama yoktur ayetinden hareketle bir Müslüman diğer bir Müslümana namaz kıl namazını kıldın mı sorusunu dahi soramaz. Yani ikrah edemez ona dinin hükümlerini uygulamak konusunda. Dostlar bu yanlıştır. Bu batıl bir anlayıştır. لَا اِكْرَاهَا فِي الدِّينَ Ayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesi olmadan anlaşılmaz. Eğer ki sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dini anlama konusunda yer vermezsen bu ayeti sen istediğin gibi yorumlayabilirsin. La ikrahe din Dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla bugün namaz kılmak istemeyen bir kimse namaz kılmak üzere zorlanamaz. Bunu belki İslami bir devletimiz olmaması hasebiyle şu an tasvir edemiyoruz ama sizi ben biraz geçmişe götüreyim. Çok basit bir soru sorayım. Bu ayetten eğer kasıt dini hükümlerin tatbikinde zorlama olmaz diye anlaşılıyorsa bir şey soracağım size. Resulullah aleyhissalatü ve bu dini anlamaktan aciz miydi? Sunma Vallahi değildi. Tenzih ederim. Resulullah aleyhissalatü ve bu ayeti anlamakta nakıs da değildi. O zaman soruyorum. Resulullah aleyhissalatü ve ne Medine'de zina eden sahabeleri niye e, sopaladı veyahut da recmetti? Şöyle diyebilir miydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Dinde zorlama yoktur. Dolayısıyla iman ediyor olmakla birlikte zina etmeyi arzu ettiyse etsin. Benim onun üzerinde hiçbir başka hakkım yoktur mu dedi? Soruyorum. Var mı böyle bir şey ya? Dini hükümlerin uygulanmasında zorlanma olmaz diyorlar ya. Peki Resulullah'ın bu yaptığı fiili neyle değerlendireceğiz? Subhanallah. Dolayısıyla eğer ki sünneti seniyye devredişi bırakılırsa böyle anlaşılmaya müsait olur. Ama sünnet bağlamında değerlendirilirse nedir? sadece kafir olup da dine girmesi için zorlama olmayacağı noktasında anlaşılır. Şimdi dostlar Ayet-i Kerime'de Allah Azza ve Celle buyuruyor ki 256. Ayet-i Kerime'de az önce mealini okudum. As-Sanadu diyor ki قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيْ Dikkat edin lütfen dostlar. Diyor ki doğruluk eğrilikten artık ayrılmıştır. Vallahi bu önemli. Yani doğruyla eğrinin arasında artık kalın çizgiler vardır. yakfur يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَقَتِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Allah'u akbar. Doğruluk eğrilikten ayrılmıştır. Dolayısıyla kim tağutu inkar eder, Allah azza ve celle'ye iman ederse, o Allah'ın güvencesindedir. Doğru mu? Sarsmaz, kopmaz bir kulpa yapışmıştır diyor Allah. Dolayısıyla Allah'ın güvencesi altındadır o kimse. Nedir şartı? Fman yekfur bil tağuti ve yümen bil Tağutu biraz konuşalım. Bence konuşmaya hak eden bir mevzu. Tağut nedir kelime manası itibarıyla dostlar? Tağut kelime manası itibarıyla haddi aşmak demektir. Ve ıslahta da nedir? Allah Azza Ve Celle'nin hudutlarını aşanlara ne denir? Tuga, yani haddi aşan denir, tuhyan etti denir. Sınırı aşan kimseye böyle ifade edilir. Allah Azza ve Celle, bakınız, tagut kavramını daha iyi anlayabilmek adına, tagut kelimesinin geçtiği bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Esnaf-i Billah, اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ Musa Aleyhisselam'a dedi ki Allah Azza ve Celle ey Musa Firavun'a git çünkü o haddi aşmıştır. Allahu Ekber. Ne yaptı da aştı Firavun? Dostlar siz söyleyin. Firavun'un adı diğer bir adı haddi aşan oldu ya Allah öyle diyor. Niye? Niye Allah Azza ve Celle ona başka bir ifadeyle tahut dediği? Bugyan diye ifade etti. Tağa dedi ondan için. O haddi aşmıştır dedi. Ne yaptı Fir'an? Söyleyeyim mi? Tağut nedir diye bana sorarsanız ben şöyle tarif ediyorum. Allah azza ve Celle'ye isyana davet eden her şey tağuttur. Allah azza ve Celle'nin hadlerini, sınırlarını, çizmiş olduğu hudutları aşmaya davet eden her şey Tugyan'dır. Onun için Firavun tahuttur. Çünkü Firavun Allah azza ve Celle'nin haddini hududunu çoktan açtı. Hatta kendisini ilah yerine koydu. Dedi ki senin helallerin haramların varsa benim de yasakların var emirlerim var dedi Firavun. İzheb <gülüyor> ila Firavune innehu taga. Git o Firavune çünkü o haddi aştı hangi alanda açtı Allah azza ve celle'ye isyana davet eder oldu. Şimdi dostlar bu bir gerçek. Musa Aleyhisselam'ın dönemine gideceğiz ve ben sizlerle inşallah bir şey paylaşacağım. Şimdi bir ayetin azı olacak ya. Bu ayetin azı ne? Bu ayetin bize öğretisi ne olmalı? Bakınız. Allah Azza ve Celle bizden bir duruş sergilememizi istiyor. Bizden bir kıyam gerçekleştirmemizi istiyor. Dostlar vallahi bugün şöyle sağ baştan başlasak, hepimiz tağutun kelime manasını ezberlesek, tamam mı? Sözlük manasını ezberlesek, ıslahi manasını ezberlesek, teorik bağlamda tağutun ihtisası olsak, mutakassisi olsak, uzmanı olsak, Onunla amel etmediğimiz müddetçe hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla bu ayetin bize bir öğretisi var. Tağutu bilmek bir şey ifade etmiyor. Femen yekfur bit tağut. Tağutu bildikten sonra Allah bizden inkar etmeyi istiyor. Kim? Dostlar, bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesi olsun olmaz mı? Başta nefsim inşallah kim sizi bugün Allah Azza ve celle'ye isyan etmeye davet ederse onu inkar edin inkar edin ki bu ayetin muhatabı olun Allah Azza ve celle sizi güvencesi altına alsın yoksa tağut tağut tağut tağut bunu ifade etmek yeri geldiğinde de tağuta ruku etmek tağutun kucağına oturmak Vallahi bu ayetin bize hediyesi olamaz ve öğretisi de olamaz. Allah böyle bir şey istemiyor. Tahhutu bilmek bize fayda sağlamayacaktır. Tahhutun içini doldur doldurabildiğin kadar ama ben tek kelimeyle ifade ettim. Ne dedim? Tahhut iki nokta üst üste. Allah Azza Ve Celle'ye isyana davet eden her şeydir. Çünkü o sizi Allah'ın hudutlarının dışına davet ediyor. Allah'ın çizmiş olduğu alanın dışında oynamaya davet ediyor. Bu tuhyandır. Ama bunu bilmek bir şey ifade etmiyor. Allah Azza ve Celle seni güvencesine alsın istiyor musun? Garantörün Allah mı olsun istiyorsun? Yapacağın şey yakfuru يَكْفُرُ بِالتَّاغُوتِ yu'min billahi. Bu La ile başlayacaksın işe azizim. La. Kime? Ta Musa Aleyhisselam anlatıyordum ya. Sihirbazları tutmuştu parayla hatırladınız mı Firavun? Musa Aleyhisselam'ın risaletini yerle yeksan etsin diye ücretle sihirbaz tutmuştu. Size ben neyi anlatıyorum? Nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini anlatıyorum. Şimdi anlatacağım hadise Dostlar vallahi bu ayetin şerhini talinde. Bu ayeti özetler nitelikte dikkat buyurun. Sihirbazlar geldiler, dertleri, gayeleri Musa aleyhisselam'ın risaletini bitirmek. Uzatmıyorum. Adziyeti, adziyete şahit oldular beraberinde neyi getirdi? Teslimiyeti. Doğru mu? Ne dediler? Subhanallah. قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيِّ Allahu Akbar Doğruluk eğrilikten ayrıldığı vakit ki sihirbazlar hakkı ve hakikati gördüler bildiler ki Fir'aun sahtedir gerçek ilah asla olamaz asıl ilah ve Rabb alemlerin Rabbi olan Allahu Azimuşşan'dır ne dediler dediler ki قَانُون Emnâ qâlû âmennâ bir rabbil âlemîn Rabbi mûsâ ve Ne dediler? Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Kim o? Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Sonra ne dedi Firavun? Fes سوف Onlara göstereceğim gününü dedi ayet. La uqaddi anna eydiyakum ve orculukum min hilaf. Thumma la Subhanallah. Sizi dedi çaprazlamaya keseceğim. Kolunuzdan bacağınızdan çaprazlamaya keseceğim, sizi asacağım. La uqaddi anna eydiyakum. Mutlaka bunu yapacağım. Kâle <gülüyor> firavun Aman tum bhii qabla an aadna l-kum siz ben izin vermeden iman mı değiştiriyorsunuz nasıl olur da ben izin vermeden siz alemlerin rabbine iman edebilirsiniz La أقد عن أيديكم وأرج لكم من خلاف ثم لا أصلي بناكم مجمعين bunu yapamazsınız dedi itimad dedi dedi sizi çaprazlamaya keseceğim sizi sallandıracağım dedi Firavun. İşte ayetin azığı geliyor. Biz vallahi Musa'nın ve taraflarının hı? iman eden o sihirbazların bu kıyamıyla bu ayeti anlıyoruz. Şimdi buraya kadar iyi tehdit etti onları. Keserim sizi dedi. Tağut olan Firavun'a boyun bükmelerini istedi. Ne dediler? kâlû inna ilâ rabbinâ munqibûn Allahu ekber Dedi ki sen ne dersen de pis Rabbimize döneceğiz Biz Allah azza ve celle'ye döneceğiz Subhanallah Daha birkaç dakika önce sen Musa Aleyhisselam'ın risaletini yerle yeksan etmek için gelmiştin. Nasıl bir teslimiyet, nasıl bir iman anlayışı ki seni elini bacağını kesmek ve asmakla tehditle ve bunu gerçekleştirmenin akabinde sen inna biz şüphesiz ki Rabbimize dönücüzsün. Bize hiçbir şey yapamaz. Fakdim a ant qadin. Inne takdiye <gülüyor> hadi el hayat el dunya hukmet ne kadar hukmetebilirsin ki sen ancak bu dünyada kadirsin Allah ne istedi bizden tağutu taqiyamet etmeyi doğru mu tağutu inkar etmeyi istedi bizden Allah fman yikfur bi tağuti ve yuemin bi Allah firan onları Allah'a isyana davet etti doğru mu onlar nasıl bir kıyam sergiledi? Allahu akbar. Ne yaparsan yap. Fakdimâ entekâdin. Ne yaparsan, nasıl hükmedersen hükmet. Kesecen mi? Asacan mı? Doğrayacan mı? Elinden ne geliyorsa ardına koyma ifraun. İnnemâ takdî hâzîl hayâtıddûnya. Sen ancak bu dünyada hükmedebilirsin. İşte bu ayeti şerh ediyor mu? Vallahi ediyor. Böyle bakmak lazım. Peki ben size desem ki madem tağut Allah azza ve Celle'ye Allah azza ve Celle'ye isyana davet eden her şeydir. Bugün sizce çağdaş firavun kim? Çağdaş tağut kim? Ne dersiniz? <gülüyor> Eyvallah. Vallahi çağdaş firavun Kafirler, sömürgeci kafirler. Çağdaş tağutta demokrasinin ve layıklığın kendisi. Şimdi bu ayetin muhatap olmak istiyor muyuz dostlar? Ha? Allah bizi güvencesi altına alsın istiyor muyuz? Garantörümüz Allah olsun istiyor muyuz? Öyleyse bu işin reçetesi formülü belli. Tağutu inkar edeceksin diyor Allah. İşe la ile başlayacaksın diyor Allah. Allah'ın yanına ilahlar koymayacaksın diyor Allah. Femen yekfur bi Buradan başlayacağız işe. Peki bugün madem çağdaş firavun ve çağdaş tağutlar bize egemen, bize düşen nedir? Kalu inna ila rabbina munqalibun. Biz Rabbimize dönücüyüz anlayışına sahip Musa'nın arkadaşları gibi yapmaktır. Ne yapmaktır? Kıyam etmektir. Tağuta boyun eğmemektir. Tağutu inkar etmektir asıl olanı. Daha da ötesini söyleyeyim mi dostlar? Allah Azze ve Celle'ye itaatle ölmek, Allah Azze ve Celle'ye masiyet içerisinde yaşamaktan daha hayırlıdır. Bugünün çağdaş tağutlarına, firavunlarına baş eğmeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla inayetiyle evvelim oldu mu dostlar? Tagutu inkar etmek bize Allah azza ve celle'nin garantörlüğünü beraberinde getirecektir. İşin özü ne biliyor musunuz? Demokrasi inkarda doğrucu Davut olacağız. Doğrucu Ahmet olacağız. Doğrucu Musa olacağız. Doğrucu Mehmet olacağız. Doğrucu olacağız tağutu inkar edeceğiz. Çünkü قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ Doğru artık yalandan batıldan ayırmıştır. Bundan sonra bize düşen Allah Azza ve Celle'nin güvencesini isteyen bir kimse için tağutu inkar etmektir. Doğrucu Davut olmaktır. Doğrucu Ahmet olmaktır. Davuta eğilmemektir asıl olan. Siz doğurucu Davut'un asıl hikayesini bilir misiniz? Biliyor musunuz dostlar? Bu nereden gelir bilir misiniz? Davut diye bir vezir varmış. Padişahın veziri. Allah bize doğurucu olmayı nasip etsin. Öyle müsamma olmayı nasip etsin. Davut vezirmiş ve iyi bir vezirmiş. Padişah bir gün savaş ilan etmeyi planlamış. Bir, yeri, bir yerle savaşmayı uygun görmüş. Bunu dökmüş, düşünmüş. En nihayetinde kendi kafasında karar vermiş ama demiş ki vezirlerimle bir istişare edeyim. Davut'u çağırmış. Davut demiş proje şu bir savaş açmayı düşünüyorum. Bir yeri fethetmeye gideceğiz. Bunlarla bu savaşa girsek Kazanır mıyız? Kaybeder miyiz? Davut bakmış. Hamlelere bakmış. Nasıl olacağına, keyfiyetine bakmış. Düşünmüş, taşınmış. Demiş ki padişahım bu savaş demiş sakın çıkmayın. Kaybedersiniz. Demiş ayıp. Vezir mezir tamam ama nasıl olur da benim gibi hükümdar demiş sen yenilgiye layık görürsün atın bunu zindana. Cık. Vezir en iyi veziri zindanda. Gel zaman git zaman. Aradan yıllar geçmiş. Padişah yine bir savaş planı içerisinde. Ya demiş benim zihnimde tamam da demiş. Şu demiş Davut'a bir daha soralım. Alın gelin demiş onu zindandan. Almışlar gelmişler Davut'u zindandan. Yine proje masada. Padişah sormuş demiş ki bir yere yine savaş açmayı düşünüyorum. Bu arada o padişah o savaşı kaybetmiş. Yine bir savaş açmayı düşünüyorum bu konuyla alakalı ne dersin? Padişahım demiş bakayım. İrdelemiş, düşünmüş, taşınmış, keyfiyetlerine bakmış. Demiş ki padişahım var demiş benim adım doğrucu olsun da demiş ben zindana gidiyorum. Hiçbir şey söylememiş zindana gitmiş. Ve bu adamın adı o günden sonra Doğrucu Davut olmuş. Niye böyle bir isimle müsemma olmuş dostlar? Çünkü eğilmemiş. Menfaat karşısında eğilmemiş. Bir vezirden bahsediyorum dostlar. Vezir. Padişahın hemen yanı başında oturuyor. Parası var mı? Var. Mülkü var mı? Var. Hali vakti var mı? Var. Var. Peki bu adam doğrucu olmanın karşılığında bunların hepsini elinin tersiyle itti mi? İtti. Bize de çağdaş firavunlar karşısında, çağdaş tağutlar karşısında yakışan nedir? Doğrucu Ahmetler olmaktır. Doğrucu Mehmetler olmaktır. Onları inkar etmektir. Ki sizin nesilleriniz size ne desin biliyor musunuz? Bizim dedelerimiz tağuta hiç eğilmedi. Böyle desinler. Vallahi elhamdülillah bugün ben doğrucu Ahmetlerin varlığını, varlığına şahidim. Doğrucu Musaların varlığına şahidim. Doğrucu kardeşlerimizin doğrucu Müslüman yiğitlerin varlığına şahidim. Vallahi ben öyle yiğitlere şahidim ki şöyle dedi. Tavutun karşısına çıkarıldığında aynen şu ifadeler o ağzından dökülüverdi. Dedi ki başımda bulunan saçlar adedince Allah bana can verse demokrasinizin huzurunda eğilmeyeceğim. Onun adı ne olsun? Doğruca Ahmet olsun. Siz adına ne derseniz deyin. O doğrulukla müsemma olmuş. Eğilmemiş tughyana. Çünkü tughyan onu Allah azza ve celle'yi isyana davet ediyor. Peki bu ayetin bize azı ne olmalı? Taguta karşı inkar etmeyi öğretmek olmalı. Son söyleyeceğimi söyleyeyim mi? Eğer ki bugün birisi kim olursa olsun sizi Allah azza ve celle'ye isyana davet ederse ona la demesini bilin. Bilin ki Allah sizi güvencesi altına alsın. Ya da Allah azza ve celle size cennet versin. İki tane zaferin dışında bir Müslüman için zafer var mıdır? Ya Allah uğrunda şehit olmak ya da bu dünyada tuta, tadamadığı o lezzeti ahirette cennet olarak almak. Var mı bu ikisinin dışında bir Müslüman için kazancı? Allah bize tavguta eğilmemeyi nasip etsin. Dik durmayı nasip etsin. Ben size bir sahabe ağırlayayım da ondan sonra da inşallah sohbetimizi nihayetlendirelim. Tavguta nasıl başkaldırılmış o öğretecek bize. Hepinizin bildiği bir sahabe, dostlar. Kimi misafir edelim biliyor musunuz? İlk kadın şehit desem, ilk sahabelerden, validelerimizden şehit olan desem, hepiniz dersiniz ki, Sumeyya radıyallahu <gülüyor> anh. Hiç onun şehadetini okudunuz mu? Nasıl şehit olmuş? Vallahi subhanallah. Allah bize böyle dirayetli olmayı nasip etsin. Bir kadın. Ama nasıl bir dirayet? Fe men yakfur bi't-taguti ve yu'min billahi wa qad istemsaka bil o kopmaz diyor. Sen ki eğer sırtını Allah'a dayadıysan, sen eğer garantörlüğünü Allah azza ve celle hasret deysan, sana hiç kimse bir şey yapamaz. İki tane zaferden bir tanesi senindir Müslüman. Allah bize nasip etsin. Sümeyye radıyallahu anh. Yasir ailesine işkence yaparlar. Uzatmıyorum. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onların yanına gelir. Der ki ne der? Sabran ya Ali Yasir. İnne mev'idukumul cenne. Sabredin ey Yasir ailesi sizin için cenneti vaat ediyor. Sizin için cenneti görüyorum diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sümeyye radiyallahu anha ona işkence etmeye başladığında aynen şöyle mübarek ağzından dökülen cümleleri sizlere inşallah böyle en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım diyor ki ey zalimler yatıyor ve üzerine işkence yapılıyor Sümeyye validemizin o devrin, o dönemin tağutu Ebu Cehil'dir neye davet ediyor Allah'a isyana davet ediyor Allah azza ve celle'nin çizmiş olduğu sınırların dışına davet ediyor Sümeyye annemizi. Tagut mu Tagut? Tuğyan mı Tuğyan? O dönemin Firavunu mu? Vallahi Firavunu. İşkence yaparken bir taraftan da Sümeyye annemiz diyor ki: "Ey zalimler, gördüğünüz gibi diyor, bedenlerimiz sizin ellerinizde hapis. Vallahi korkmuyorum istediğinizi yapın. Korkmuyor Sümeyye sizden. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü Sümeyye'nin el bedeni şu anda sizin ellerinizin arasında. İstediğinizi yapın. Diyor ki sonrasında. Ben diyor nasıl olsa diyor vaad edilen cenneti duydum. Duydum Allah'ın Resulü bana cennet vaat etti. Dilediğinizi yapın. Ebu Cehil. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki seni dininden dönderene kadar üzerime eziyet vaciptir. Sorumlu hissetti kendisini. Başladı eziyetlerini artırmaya Sümeyye radıyallahu anha üzerinde. En sonunda Sümeyye annemiz ne dedi biliyor musunuz? Allahu akbar. Subhanallah. Eziyet altında inim inim inleyen bir bayan tasavvur edin gözünüzün önünde. Vallahi basit bir olgu değil. Bu kardeşiniz bunu belki 2-3 cümleyle 3-5 dakika içerisinde ifade ediyor ama bir kadın tasavvur edin ki elleri kolları bağlı bedeni müşriklerin elinde rehin ve ona eziyet ediyorlar dininden dönmesi için. Sümeyye validemiz aynen şöyle haykırmaya devam ediyor. Femen yakfur bi tağut. Bu ayet onun şiarı olmuş şiarı. Ne diyor biliyor musunuz? Sana ve inandığın putlara ey Ebu Cehil. veil olsun veyl. Allahu akbar. Şu kıyamın vakarlığına bakın. İhtişama bakın. Eziyet altında... Konuşmaya zor kadir olan bir kadının ağzından çıkan cümleciklere bak. Sana ve senin taptıklarına veil olsun Allah'ın düşmanı. Seni görmektense ölmeyi tercih eder Sümeyye. Elinden geleni ardına koma. Sana ve senin taptıklarına veil olsun dedikten sonra... Bakınız Tağut'u nasıl inkar ediyor. Ve yu'min billah. vallaha iman ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Rabbi Allah. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Sonrası malum. Sümeyye annemiz şehit. Allah ona rahmet etsin. Tağut'u nasıl inkar etti gördünüz mü dostlar? Ben de inşallah bu sohbetimi, bu konuşmamı Şöyle bir dua veya karışla bitirmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Ne yüce bir iman. Ne sabır. Ne azametli bir tahammül. Ve ne güzel bir son. Zalimin karşısında susmamak. Nasıl bir şecaat. Hakkı savunmak. Ve her yerde haykırmak. Ne güzel bir kahramanlık. İman. Ne büyük bir güç. İmansız yürek. Hakikaten sineye yük. Allah'ım bizleri de birer iman fedaisi eyle. Üç günlük dünyaya aldılanlardan eyleme. Daima hakkı tutup kaldırabilmeyi nasip eyle. İmanla yaşayıp, imanla sana kavuşanlardan olmayı nasip o mezher eyle. Suhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.